Alhamdulillah Rabbil Alemin, bala kibetl Medtekin, bala utvanı illa al Zalimin. Vesselat ve selam Allah Rasuluna Muhammed ve Alihi ve Sahbi Jma'in. Ya mugalib al Kulub, sert kulubana ala dinik. Ya musrif al Kulub, kulubana ala İslam. Ya muhvel al Halb al Ahval, hafel halana ila ahsin hal. Allah meftah bil Khayis, raktin bil Khayis. Sevgili dinleyenlerim, kıymetli dinleyenlerim, çok muhterem hanım kardeşlerim. Zaman su gibi akıp gidiyor. Günlerin nasıl geçtiğini, haftaların nasıl tükendiğini, ayların, yılların nasıl peş peşe takılmış gitmiş olduğunu hayret ve dehşetle izliyoruz. Bir de bakıyoruz ki ölüm zamanımız yaklaşmış. Böyle bir bereketin alınmış olduğu bir zaman içerisinde, Yaşadığımızın farkına varmak Bu zamanı ahirette Aleyhimize değil Lehimize şahit olacağını Kanıtlamak için Zamanı iyi değerlendirmemiz lazım İşte bu zamandan Bir tanesi de Bizim yapmış olduğumuz Aile Mekteği programına katılmış olmanız Ve her programda 40 dakikanızı Dinleyici olarak vermiş olmanızdır Umarım ki bu 40 dakikalık zaman diliminde Hem sizler hem de bizler bu zaman içerisinde öğrenmiş olduğumuz bilgilerle başta kendimizi, sonra en yakınlarımızı ve tüm ülke halkını ilgilendiren problemleri çözebilecek Allah bize bir istidat, bir kabiliyet ve bir firaset verir. Geçtiğimiz hafta çocuklar üzerine durdum ve çocuklar için büyük bir öneme ait olan namazı nasıl aşılayabiliriz? Naza, namazı nasıl onlara kazandırabilir dedim. Çünkü çok önüne duruyorum. Namaz kılan çocuğumuz okuldaysa sınıfta dahi kopya çekmez. En küçük bir örnek. Namaz kılan öğrenci kopya çekmez. Namaz kılan öğrenci gizli ne olduğu belirsiz kantinlerden alışveriş yapmaz. Ne olduğu belirsiz. Polisin kontrol altında tutmuş olduğu alanlarla irtibatını keser. Namaz kılan delikanlı çocuk, öğrenci haksızlık yapmaz. Tembel de olmaz. Çalışkan olur. Sınıfını geçer. Takdir alır. Teşekkür alır. Bu çocuğumuz büyüdüğü zaman polise kurşun çekmez. Tabanca kullanmaz. Dükkanları yağmalamaz. Askele savaşmaz Yani namazın Bu özelliği var Bir çocuğumuza namazı kazandırmakla 100 tane polis değil 10 bin tane polisin Yapmayacağı bir polisiye Teşkilatını çocuğumuzun Gönlüne koymaya çalışıyoruz Bunu da ancak Allah ve peygamber Yapıyor Kitab ve sünnetin dışında hiçbir sistem Hiçbir rejim Bir çocuğun gönlüne ...manevi, ahlaki, edebi bir polisiye teşkilatını kuramaz. Çünkü biz namaza büyük önem veririz. Namaz kılan öğrenci çağdaştır. Namaz kılan öğrenci çağı tanır. Namaz kılan öğrenci medenidir. Medeniyetin kurulmasında bir mimardır. Ama siz tutar da... ...dokuz yaşında, sekiz yaşında ne namazla çocuğumuzu meşgul ediyorsunuz derseniz... ...siz çağın dışında kalmış... Ve merhum Necip Fazıl'ın dilinde Tam bir yobaz olursunuz Namaz kılan insan Her gün kendisi güncelleştirir Namaz insanı güncelleştiriyor çünkü Günde beş vakit ve kırk Rekat olarak Allah'la buluşmuş olan bir müminin Hayatında, düşüncesinde, geleceğinde, geçmişinde Bir güncelleşme söz konusu olur Böyle bir ibadeti külfetsiz, zahmetsiz, maddi hiç para ihtiyaç duymadan sadece ücretini Allah'ın vereceği ama benim gönül dünyamda, iş dünyamda, beden dünyamda yüzlerce barikat kuracak günahla benim arama, isyanla benim arama, zina ile, içkiyle, kumarla, hırsızlıkla, bombayla benim arama barikatlar kurma gücünde olan bir namazı ben çocuğuma, çoluğuma, çocuğuma, neslime, tüm kuşağıma aktarmak ve anlatmak mükellefiyetinde olduğuma inanıyorum. Bundan dolayı da sizleri şu anda televizyon başında birileri dinleyen kardeşlerime lütfen çocuklarınızın gönül dünyalarını, beden dünyalarını, karakter dünyalarını namazla çocuk yaşında buluşturmazsanız ileriki dönemde çok zor kazandırabilirsiniz diyorum. Namaz ola, namazla alakalı bu mesajımın diğer bölümlerine geçeceğimden dolayı yine merkezi mihrazımız namaz vakti devam edecektir. Bir anne baba olarak çocuğumuzla ilgi alaka kurmada ya ilgi kurarsınız, çocuğunuz ülkesini, milletini, halkını, anasını, babasını, işini, gücünü her şeyini seven bir insan olur. Yok, irtibat, iletişim kesersiniz. Yahudileşmek hemen tuzak gibi kapısında Yahudileşmek, Hristiyanlaşmak, Mecudileşmek hemen bizim çocuğumuzu kuşatma altına alabilecek kadar tehlikeli bir konudur. Bunu nasıl izah edeceğim şimdi sizlere? Anne ile babası çocuğu Müslüman yapar demiyor Peygamberimiz. Ya ne yapar diyor? Ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Meccus yapar. Peki niçin çocuğu Müslüman yapar demiyor Peygamberimiz? Çünkü o çocuk İslam fıtratı üzerinedir. İslam fıtratına engel olacak kötülükleri engellediği zaman illa sen çocuğuna Müslüman ol, hadi bakayım yavrum demeye gerek kalmaz. Gönül dünyasındaki fıtrat Allah'ın gönderdiği emirler, farzlar da birbirine uyum sağlıyor. Mıknatıs gibi Allah buyruklarıyla Çocuğun fıtratı sarmaş dolaş veriyor. Ama anne baba ilgisiz davrandığı zaman hemen günahlar, isyanlar devreye giriyor. Bir barikat gibi İslam ile insan arasına engel olmaya başlıyorlar. Bundan dolayı çocuk İslam fıtratı üzerinde yaşayacağından dolayı Peygamber'in çocuğu annesi bolsun Müslüman yapar demiyor. Ya Yahudi ve Hristiyan yapar diyor. Burada yapılacak iş çocuğu zararlı olan şeylerden Fikirlerden, düşüncelerini, her şeyden korumak görevi babanın ve annenin en önemli vazifesidir gerçeğini unutmamaktır. Şimdi bir örnek vereceğim. Şimdi. Çocuklarımız konuşma çağına başlıyor. Artık konuşabiliyor. Çocuk konuşurken hep doğru konuşur. Yalan konuşmaz. Niçin? Yalan konuşmayı bilmez ki. Çocuk gıybet yapmaz. Çünkü gıybeti bilmez. Çocuk boş da konuşmaz. Çünkü boş konuşmayı bilmez. Doğal, natural neyse onu konuşur. Ne zaman ki doğru konuştuğunda... ...çocuğumuz doğru konuştuğundan dolayı... ...anne veya babası tarafından... ...bir tokat yerse... ...bir azar işitirse... ...konuşmaya ilk adımını atmış olur. Ama yalan konuşmaya ilk adımını atar. Bu nasıl olur? Mesela çocuk elinde olmayarak herhangi bir şeyi kırar. Bu bir bardaktır. Bu bir tabaktır. Veya bu önem vermiş olduğum bir eşyadır. Tabak da olabilir, bardak da olabilir bardağın kırıldığını veya değerli eşyanın kırıldığını gören veya duyan anne, çocuğun üzerine hücum ederek ve bağırarak ve sinirlenerek, bardağı sen mi kırdın dediğinde çocuk o korkunç ortamda bardağı kırdığı halde ben kırmadım der. İşte Yahudilikten bir şey almıştır. Çünkü Yahudi yalan konuşur. Anladın mı? Diyordu ya Efendimiz ya annesi Yahudi yapar veya ikisi veya beraberce yaparlar. Veya Hıristiyan yapar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den Yahudilerin özellikleri sıralanmış. Hıristiyanlarla yaşam tarzlarındaki özellikleri sıralanmış. Onlar hazır bekliyor şeytanın, nefsin ve heva arzunun hemen empoze yapacağı temel konulardır onlar. Şimdi bunlardan bir fırsat doğdu. Nedir bu? Çocuğumuz Evet anne ben kırdım diyecek bir anneyi görmedi karşısında. Böyle bir asık suratlı, sinirli, kaşı çatık, eli hazır tokatlayacak bir vaziyette geliyor. Kim kırdı bardağı diyor. Çocuk doğru konuşmayı bırakıyor. Ben kırmadım anne diyor. Kırdığı halde ben kırmadım diyor. İşte ilk yalana adım attığı gibi ilk günah çocuğun hayatına bu şekilde girmeye başlıyor. Ne yazık ki ilk günahı özelliği de Müslüman'a yakışmıyor da Yahudi'ye yakışıyor. Yalan konuşmak. Şimdi bu ve benzeri yaşanan olaylarda çocuktaki tertemiz fıtrat, bembeyaz o dosya kağıdı, yani karakteri, yani kişiliği, temiz yaratılışı bu tür baskılarla, Dayaklarla, tokatlarla, sinir tavırlarla, adeta pisliklerle o fıtrat dünyası ne yapıyor? Kapatılmaya başlanır. Yavaş yavaş. Şimdi konuyu değişik versiyonlarda açacağım sizlere. Sadece olay bu kadar değil. Konuyu biraz daha açacak olursam. Her doğan çocuk için Yüce Allah göz verir çocuğa, el verir, kulak verir. Ne kadar lazımsa Bir bedene Kullanması için ne kadar Lazım organ varsa Cenab-ı Allah bunu verdiği gibi Bir de çocuğa bir korku veriyor Bir de sevgi veriyor Elini veren Gözünü veren organlarını veren Allah Bir de çocuğa ne veriyor ona, ona yetecek kadar Korku veriyor sevgi veriyor Yarattığı her şeyi Bilgi ilim ve hikmetle yaratan Rabbimiz bir insana yetecek kadar korkuyu ve sevgiyi yaratır, onun bir. verir. Bak eli sağlam, kulağı sağlam, ayakları sağlam, Allah hamdolsun ne diyorsun? Yaratılışı düzgün. Nur topu gibi Rabbim çocuk verdi. Vermiş olduğu bu çocuğu da kudret elle yaratmış olduğu, ruhundan üfürdü pırıl pırıl tertemiz. İşte bu tertemiz Yaratmış olduğu, olduğu çocuğa bir de yetecek kadar korku veriyor. Bu korkuyu Allah için kullanacak yalnız. Yani siz arabanızın deposuna yakıt koyuyorsunuz ya, çocuğun Allah benliğine bir korku verir. Bir de sevgi verir. Bu sevgi, bu korkuyu fıtrat dünyasıyla Cenab-ı Allah adeta özdeşleştirir. Eğer yaratılışımızda korku gücü verilmemiş olsaydı, yani Allah bizi yarattığı zaman bize korku gücünü vermeseydi, sevgi gücünü vermeseydi... ...denizin kenarında, gölün kenarında bulunmuş olan bir çocuk yüzmesini bilmezken denize atlardı. Korkmazdı yani. Çünkü denize atladığı zaman boğulacağı korkusunu Allah çocuğa veriyor. Ve çocuk ne yapıyor? Denize atlamıyor. ve da karşıdan korkunç bir tren geliyor... Tren yolunda, trene karşı karşıya yürürdü çocuk. Çünkü trenin gelip onun altını alıp da öleceğini bilmezdi. Yani kendisine saldıran bir köpekten, gelen bir trenden karşı çocuk ne yapıyor? Korkuyor, kendisini savunmaya alıyor. İşte al Yüce Allah'ın mecanne vermiş olduğu bu korkuyu, çocuk hak ettiği yerde kullanması icap ederken, yanlış yerlerde kullandığı zaman... Yavaş yavaş yavaş bu korku azalır İşte bunun da bir tanesi ne oldu Bir tokat Veyahut da çocuğun kırmış olduğu Bir eşyadan dolayı Annenin veya babanın hak etmediği Beden dilini Yüz hatlarındaki o itici fotoğrafını Gösterdin Çocuk hak etmediği korkuyla Korktu Allah'ın vermiş olduğu korkudan Biraz azalma meydana gelmiş oldu Her insan için lazım olan Gerekli olan korkuyu İstaf edersek böyle lüzumsuz ve faydasız şeylerle çocuğumuzu korkutur, korkutur, korkudur. Nihayet korku Allah'ın gönlüne vermiş olduğu korku sıfırlanır. Bundan böyle Allah'tan, günahlardan, haramlardan korkmaz bir insan olur. Öyle bir noktaya kadar gelir ki Allah'ın verdiği o korku bittiği zaman çocuk Allah'tan başka her şeyden korkar. Tek korkmada Allah'tır günahlardan korkmaz, her şeyden korkmaz. Bütün bunların hepsini içine verilmiş olan bu korkuyu israf ederek harcıya harcıya bitirmiş olur. Şimdi konuyu biraz daha açacağım şimdi. Diyelim ki anadan yeni doğan çocuğa Cenab-ı Allah 100 gram bir korku koydu. 100 gram. 100 gram bir korkuyu Cenab-ı Allah bu çocuğun benliğine vermiş olduğunu görüyor. Bir 100 gram korkuyu Allah çocuğun benne verdi mi? Verdi. 20 gramı annesi onu karanlık gecelerde uyutamadığında sus, öcü gelir, böcü gelir diyerek harcıyor. Bir başka örnek Şimdi 100 gram korkuyu Cenab-ı Allah verir ki o çocuğun kalbine ölünceye kadar bu korku sende kaldığı müddetçe de i̇şte yalandan uzak kalırsın. Çalmadan çırpmadan öldürmekten şuradan buradan her türlü iyiliklere müsait kötülüklere fren yapan bir korkuyu Cenab-ı Allah bize veriyor. Ne var, ne yazık ki annesi babası beden diliyle tavırlarla talimatlarla direktiflerle sözlerle Allah'ın vermiş olduğu bu korkuyu şimdi isaf etmeye başlıyorlar. Birincisi nedir örnek veriyorum 100 gramlık korkunun 20 gramı gitti nedir bu? Uyutmak istemediği olduğu çocuğu salıncağa yatırıyor olmuyor. Uyutmak istiyor olmuyor. Jandarma çağırırım. Öcü çağırırım. Böcü çağırırım diyerek çocuğu böyle hayali konuşmalarla korkuttu. Ama ne yazık ki 100 gramlık çocuktaki korku 80 grama indi. Çocuk biraz daha büyüyor şimdi. Biraz daha büyünce jandarmayı çağırırım. Polisi çağırırım. Babana söylerim ha diyerek çocuğun 100 gramlık korkusundan 20 gram daha kullandı. Etti çocuğun gönündeki korku ne? Ne indi? 60 grama indi. 60 grama indi. Çocuk biraz daha büyüyor Sesini çıkarma. dilim alamazsın. İş tutamazsın. Kazanamazsın. Memur olamazsın, öğretmen olamazsın denlenerek değişik Böyle hak etmediği konuları Söyleye söyleye Nihayet 100 gramlık 100 derecelik korku O çocuğun o gencin Benliğinde ne yaptı Sıfırlanmış oldu O çocukta fıtratına verilen 100 gramlık korku Haksız yerlerde harcını harcana ne yapıldı Şimdi sıfırlanmış oldu Fıtratına konulan ve sadece Rabbimize tahsis edilen korku sıfırlanınca o çocuk, o genç, o insan her çeşit olumsuz menfi şeyleri yapmaya başlar artık. Korkmuyor artık. O gitti. O Allah'ın vermiş olduğu işte bu korku sende kaldı müddetçe sen günah demezsin. Sen adam öldürmezsin, sen yalan konuşmazsın, sen gıybet yapmazsın, sen şunu yapmazsın diyerek bize frenlik vazifesi yapacağı o korku şu anda yoktu. Sıfırlandı. Bundan sonra bu çocuğa, bu insana, bu gence ne kadar ayet okursan oku. Hadis-i okursan oku. Kıstalar dile getir, o insana tesir etmemeye başlar. Çünkü o korku yok. Sıfırlandı. İşte bu eğitimler, eğitim atmosferleri, acaba bu çocuğun içindeki boşalmış olan, kaos yaşayan, bu gönlünün boşluğunu nasıl doldurabiliriz de Allah'tan korkması sağlayabiliriz diyerek eğitim tezgahını açıyorlar ve insanlara eğitim almaya çalışıyorlar. Bir sunni gibi benzeyen bir şeyler. Asıl mesele bu orijinal olan korkuya karşı anne olarak, baba olarak, Tavrımızı bir daha gözden geçirelim şimdi Çocuğumuzun Çocukluk döneminde Yakışıyor çünkü çocuk ya kırabilir Genç gidebilir 13 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuk Çıktı sağ Akşam 8'de geleceği yerde 12'de geldi Bu bir suçtur tamam bir hatadır Şimdi anneyi babaya bakınız Telefonlarla polisler içe Benim oğlum ne oldu ne oldu Tamam Saat 12'de gece saat 20'de zile bastı. Zaten çocuk bir hata yaptığını biliyor. Hatalı, mahcup, iş dünyası küt küt atıyor. Babam ne diyecek bacaba? Annem bana ne diyecek çünkü? Annenin babanın dış kapı açar açmaz bir beden diline bakın, yüz bakın şimdi. Ya bir babanın tokat vurmasına başlayın ve atlın bir daha vur, bir daha vur diyen bir anneye bakın. O çocuk ne olacak şimdi? Sen şimdi, çocuğun bir hatasına en büyük hatayla cevap vermeye çalıştın şimdi. Önce öyle değil de, kapıya çalışma. Yavrum, sene bana karşı Allah'a hamdolsun diyerek bir şefkat kanadını açsaydın. Saat 20'de gelen çocuğu, 12'de gelen yavrun hamdet ya, öyle Allah gözümü ölebilirdi, kaçırmış olabilir, her şey yapılabilirdi. Bak yine geldi senin evine. Niye sarılmadın? Nerede şefkat yüzün? Nerede Allah'a teşekkürün? Bir bağına bas bakayım. Çocuk bir rahatlasın, elhamdülillah diyecek. Sonra mahcubiyeti ikiye katlanacak. Al yavrum, karnılaş mı güzel çocuğum? Hadi mutfağa beraber gidelim. Ha, baba sen frenleymiyorsan kendini, bırak annesine sen git yatak odana yat. Annem onu yumuşatsın güzel bir şey. Yavrum, güzelim diyerek, çocuğu ikna edecek örnekler vererek, niye bizi böyle halif koyalım? Ben seni yaşayamam yavrum, sen nasıl bilirsin güzelim? Korktun, sen kendini mahcub et. Sen kendini hatalı yerine koy. Çocuğunu ödüllendirmeye çalışacak. Yine pastasını ver. Çayını içtir yaptır. Çocuğa bu uygulama yaptın mı? Çocuğu yatak odasına yatırdın. Yanağını öptün. Yatak odanın kapasını kapattın. Çocuk şimdi düşünüyor. Ee, Ayşe ise Ayşe. Ahmet Ahmet. Sen ne yaptın? Söz verdin annene babana. Sekizde gelirim diyerek. On ikide geldin. Bir hata yaptın değil mi? Peki annen ne yaptın? Ben şu neler yapmam lazım şimdi? Ben ayaklan altını öpmem lazım. Çünkü iç o fıtrat, annesine karşı, babasına karşı ne yapacak? Bir sevgi, bir muhabbet ortaya koyduk duracaktır. Çocuğun eline bu değil. Daha 13 yaşında, 14 yaşında, aha 15 yaşında olsun çocuk, aha 18 yaşında olsun, bir kız olsun, suçlu karşına çıktı canım. Mahkeme gitmedi ki bu. Karşısına hakim yok. Anayasal bir maddeyle cezalandırmayacak. Sen annesin. Sen babasın. Sevginin adresi Muhabbetin adresi Hadi bakayım göster şu anda annelini. Sen kazanmak istemiyor musun? Bu iş tokatla bağırmakla olmuyor artık günümüzde. Ona bak bakmayınlar. Ras Rasul Efendimizin annesi babası ya Yahudi ya Hristiyan veya meclis yapar diyorsan bunun altını ayaklamak lazım. İyi kavramak lazım. iyi çözmek lazım. Öyleyse günümüzde çocuk yaştan gençlik döneminin bitimine kadar Her cins korku o insandaki orijinal korkuyu bitiriyor Transit korkular, haksız korkular orijinal korkuyu ne yapıyor? Negatif duruma sokuyor Böyle olunca, böyle olunca bu sefer Allah'tan başka her şeyden korkan bir kişilik sahip oluyor. Kalk yavrum namaz kıl talimatının tesir gücünün niçin az olduğunu bu örnekten öğrenmiş olabiliriz şimdi. Niçin öğütler tesirsiz kalır, tesir etmez. Niçin, niçin bunun altındaki ki önce gerçeği ortaya koyalım. Kıymetli kardeşler. Sevgili dinleyenlerim Bu taktik dediğimiz Manevra dediğimiz Metot dediğimiz Usul dediğimiz konular Biz hatırlarsanız Evlenirken Cenab-ı Allah Erkeğe kavvam demişti Kavvam neydi? Ben hanımımı Ve inşallah Sulbünden gelen yavrumu Allah adına Peygamber namına eğiteceğim diyerek Yöneteceğim diyerek sen söz vermiştin de Allah kavvam demişti Peki Yanlışlık yapmış Hata etmiş Hak etmediği halde suç işlemiş çocuğuna Allah'ın hangi emrine Peygamberin hangi sünnetine dayanarak Çocuğuna bu cezayı verdin Bu beden dilindeki Bu yüz hatındaki itici manzara Hangi hadis onaylanıyor düşündün mü Nerede kaldı kavvamlığın Nerede kaldı? Öyleyse Sıraya gelmiş olan şu anda Resulullah Efendimizin 7 yaşına gelince çocuklarınızda Namaz kılmayı emredin 10 yaşına geldiklerinde Yataklarını ayırın 10 yaşına geldiklerinde Namaz kılmadığı takdirde ise Onları sıkıştırın Veya dövün ifadesini. Sizlere zengin bir, rengarenk bir buket çiçeğin görüntüsü gibi bu hal i serifi aktarmaya çalışacağım. Çünkü çok uğraştım. Bu 7 yaş üzeriyle 10 yaş arasındaki 3 yıl niçin boş bırakılıyor? Nasıl yani? 7 yaşına gelen çocuğunuza namaz kılmayı emredin diyor Peygamberimiz. Onun aslına ne buyuruyor? 10 yaşına geldiğinde yatak odalarına ayırın. Namaz kılmazlar ise sıkıştırın dövün. Ama ortada bir 3 yıl var. Bu 3 yıl ile alakalı bir şey göremedim ben. Bunu araştırdım. Acaba bu 3 yılda ne var? Bu 3 yılı değişik bölümler ile gündeme getirmiş oldum. İnşallah bunu sizlere paylaşacağım. Sevgili peygamber efendimiz, İslam'da çok önemli bir ibadet olan namazı, çocuğun ruhunda kökleştirmek için, üç yıl aralıksız olarak, tekrarın yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu üç yılın esprisi, hikmeti, namaz kıl emrinin, talimatının, Tekrarlanmasıdır Çünkü tekrar Çocuğun psikolojik yapısında Çok muazzam bir Tezir icra ediyor Tezir icra ediyor Tekrarın çocuk ruhuna Etkisinde namaz Örneğini vereceğim ben sadece sizlere Ama bu tekrarı ifade ederken Bazen baklama ikram eder gibi Bazen meyve ikram eder gibi Çocuğun en çok sevdiği neyse Yemelerinden içmelerinden Bütün bunlardan örnek verdiğiniz gibi Hadi yavrum Ağzına layık Pastan hazır diyen bir anne Bu güzel ifadesinin Bir versiyonunu Çocuğuna namazı hatırlatmak için Kullanabiliyor mu Yoksa sadece kuralcı Talimat zincirinden bir öge olan Kalk namaz mı Yoksa bu 3 yıl boyunca Namaz kıl emrinin tekrarlanmasında kuracağı cümlelerin bir bahçedeki rengarenk çiçekler gibi her bir vakti hatırlatan anne veya baba çocuğu böyle can evinden yakalayacak güzel güzel ifadeler kullanması gerekiyor ki sevgili peygamberimiz 7 yaş ile 10 yaş arasına 3 yıllık bir tekrarlanma vazifesini Annenin ve babanın Boynuna adeta yüklemiş oluyor Senin vazifen Tekrarlatmak İster, inanır mısınız Namaz kılmak ibadet Kurban kesmek ibadet Hacca gitmek ibadet Bir farzı Bir sünneti bir emri Tekrarlatmak değil Hatırlatmak da ibadettir Üç yıl boyunca Anne baba namaz Hatırlatmasıyla ne yapacak İbadet edecek Cenab-ı Allah fedekir diyor çünkü Hatırlat Olabilir Çocuk yaşında Oyun atmosferine girmiş Frekansı hep oyun istiyor Unutabilir çocuk Hatırlat Hatırlat hatırlat. İşte bu hatırlatmayı nasıl yapacağız Bunun örneklerini vermeye çalışacağım sizlerle. Önce Taha suresinin 132. ayeti Aile efradına Namazı emret Kendin de ona Sabırla devam et diyor Ve'nur ehlekebussala Ayetiyle Allah önce Aile ifradımıza namazı emretme Görevini veriyor Sonra bu emri veren kimselere de Sen de sabırla devam et diyor Çok enteresandır bu Hikmet dolu bir ayet Durum gösteriyor ki Aralıksız 3 yıl Sabır göstererek Namaz emrinin çocuğa hatırlatılması ve tekrar edilmesi gerekiyor. Bu bir sabır işidir. Sen bir söylüyorsun olmadı, sabah söyletin olmadı, öğlen söyledin olmadı. İkindiye doğru kızmaya başlıyorsun. Kalk be. Artık dozaj artmaya başladı. Sinir dolu bir tekrar başladı. Artık tekrar emirlerinde senin katkın var. Nedir bu? Sinirlenmek, gadaplanmak. Öyle hakkın yok. Dur bakalım işin başındasın. Bak Allah sana sabret diyor. Emrettin ama sabra devam etti. Onun namaza dört dörtlük ulaşıncaya kadar, kabulleninceye kadar Allah bize sabır istiyor. Ama biz bu sabrı, tahammülü devre dışı tutuyoruz. Kendi kişisel yöntemlerimize müracit yapıyor. Emdirdiğim süt haram olsun sana. Bu mudur namaz talimatı vermek çocuğa? Başka kalkıncı sanki. Bir anne olarak Allah için çocuklarınıza emzirmiş olduğunuz, iyi katiyen çocukların başına katmayın Çok komik bir şey bu çünkü. Allah'ın iki sene boyunca mutfuyla, nimetyle bu vazifeyi yaptı Ne başına kalkıyorsun? Benim şimdi o zaman. Sen emzirdin. Allah Allah ben konuşma bilmezdim. Anne ben emzirdim mi aslında? Sen emzirdin. Niye benim başıma kalkıyorsun şimdi? Yani düşünsene hakikaten. Yani bu sütünü haram eden annelerin ağzından çıkan şu sözü benim ona eleman mümkün değil. Komik, basit, yakışmıyor yani. Lütfen söylemeyin bunu. Lütfen söylemeyin. Bir bir de çocuğu çileden çıkaran bir ifade daha vardır. Ben senin yaşındayken iki noktada ise satır var. Allah. Çocuğu çileden çıkarıyorsunuz. Ben senin yaşındayken şöyleydim. Böyleydim, şöyleydim. Böyleydim. Olmaz o canım. Çocuk ne diyor? Benim suçum ne diyor? Ben diyor sen yaşın zamanda yaşamazsan benim suçum ne baba diyor ya Allah Allah. Bırak şu gıdın kendi dönemini yaşın diyor. Sen Hazret Şu anda karşı geliyorsun diyor çocuk şimdi. Ne diyor Hazret Alef Efendimiz? Çocukluğu kendi yaşadığınız döneme göre değil, onların yaşayacağı döneme diyor hazırlayan, hazırlama talimatı veren Hazret Alef Efendimiz değil mi? Öyleyse bu emir tekrarı konusunun bu tesir gücünü kaybetmemesi açısından biz talimat ışığında devreye koyalım ve insan oğlunun insan oğlunun unutmaya müsait olarak yaratıldığını hesaba katalım. Bu unuttuğundan dolayı hatırlatmanın bir ibadet olduğunu ortaya koyalım. Bunu konuyu matematik olarak masaya yatırdım bu seferde. Sevgili Peygamber Efendimiz 7 yaşında çocuklarına namaz kılmayı emredin. 10 yaşında kılmasa sıkıştırın, dövün demiş olduğu 3 yıl bir anne, bir baba, kız veya erkek evladına günde 5 vakit namaz ve 5 defa çocuğu hatırlatmakla 365 günde 1825 defa, 3 sene boyunca 5475 defa hatırlatma tapınıyormuş. Bakınız. Üç yıl boyunca bir anne bir baba çocuğuna 7 yaşına gelen çocuğuna tam kaç 5475 defa hatırlatıyor. uyarda bulunuyor. Ama her bir hatırlatması bir güzellik. Her bir hatırlatması bir güzellik. Bu uygulama tekrar prensibinin çocuk ruhunda meydana getirdiği tesiri açıkça göstermektedir. Ama bize gelen itiraz Besbellidir Daha çocuk Büyüyünce kılar Fazla söyleme Arsız edersin Sık hatırlatma çocuğu Namazda karşı soğutur Ben seni mi dinleyeyim Yoksa peygamberi mi dinleyeyim şimdi Namazdan soğutan sensin Peygamberimizin talimatı değil Senin beden dilin Uzun dilin Keskin dilin Bıçak dilin Yaralayıcı dilin çocuğu namazdan ibadetten soğutur. Sen peygamber devreye koyarak çocuğuna namazlaştığına bakayım çocukta herhangi bir, öyle bir menfi tavır bulabilecek misin? Öyleyse konuyu şöyle bir toparlamak istiyorum. Çünkü de vaktinle yavaş yavaş azalmaya başlamış oldu. Konuyu tüm gönlerle inşallah gelecek hafta yine devam edeceğim. Namaz hususundaki... Aile içerisine giren bu metot sıkıntısı, usul sıkıntını bir virüs olarak görüyorum. Bu virüsü temizleyelim. Yani bilgisayarımızdan virüsü temizlediğimiz gibi aile hayatındaki çocuklarımıza namaz kıldırma projesindeki hataları, yanlış tavırları el birliği ve gönül birliği içerisinde önce bir ayıklayalım. Göreceksiniz, göreceksiniz, hak her zaman Batıla nedir? Galip gelir. Yeter ki hakkın usulünü ve metodunu ortaya koyarak hayata hakim kılmak mücadelesi verelim. Yoksa Şeyhülistan Mustafa Sabri Efendi ne diyor? Sistemli, planlı, programlı çalışan batıl, sistemsiz, plansız, programsız çalışan hakka daima galip gelir diyor. Batıl, Hakka galip geliyorsa sebebi sistemden, usulden ve metottan. Sen çocuğuna namaz kılmayı, abdest almayı usulüne, metoduna, yaşına, dozajına göre ayarla göreceksin çocuğun namazla tırnaket olacaktır. Ama usuldeki, metottaki ve ifadelerdeki hakkımız olmayan ifadeler, yaklaşımlar, sözler, kelamlar, beden dili yüz hatları çocuğumuza Kaç yapayım derken göz çıkartmaya sebep veriyor Ve sık sık daha çocuk ifadesini kullanan bir hanım kardeşimizin, erkek kardeşimizin şu ağızdan çıkan söz hem ayetlere ters hem de hadislere terstir. Bu ifadeyi de katiyen kullanmayın. Ne kadar yatırımınız, ne kadar himmetiniz, ne kadar feili duanız varsa... ...hep çocukluk yaşındaki... ...çocukluğunuza kazandırmaya çalışın... ...ki ondan sonra rahat etsin... ...hem bu dünyada... ...hem de ahirette... ...ama bizler treni kaçırttık... ...sizler kaçırtmayın... ...biz... ...çocuklarımızı... ...babalarımızın ve annelerimizin tersine kalarak... ...0-6 yaşına kadar... ...biz hep çocuk dedik... ...çocuk dokunma... ...çocuğu serbest bırak... ...çocuğu rahat ettirin biraz... Hayatını karartma diye diye diye bir çocuklarımıza ne yazık ki bu tavırlarımızı, sözlerimizi, ifadelerimizi daha çocuktur içi boş siliganlık sözlere hep kurban ettik. Şimdi büyüdüler, geliştiler. Hadi namaz kıl, o eskidendi diyorlar şimdi. Altyapısı yok diyor şimdi. Bana namazı ne kadar altyapı olarak verdin ki çocukluğumda? Ama o altyapın döneminde sen çocuktun benim dilimde. Sen uykuna kıyamadım. Abdest alır, çocuğumun ayağı üşür dedim. Seni hep fiziki yönden düşündüm. Ruhu, ruh kimliğine yönelik hiç düşüncem Ahiret kimliğin hiç aklıma gelmedi. Daha sen çocuktun. 4-5 çocuğa, 6 yıldır çocuğa ölüm anlatılır. Bunlar hep çağın getirdiği pislik tortularla benim düşünce dünyam kirlendi. Kirli düşüncelerimle ben sana hep yanlışlıkları, hatalı ifadeleri beden dilime taşıdım. Bedenimle dilim ortaklaşa senin katil olduk ey evladım. Ey kızım sen şimdi 18 yaşında. Eğer bana isyan diyorsan, Allah isyan diyorsan demek ki ben 0-6 yaş yaşında hep sana isyan etmişim. Sen hakkını kullanıyorsun. Men dakka tukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Ben sana Çocukluğumda isyan ettim. Sen de bana büyüdüğün zaman isyana başladın. Aslında ilk defa cezamızı insan sen değil. Benim evladım ben demek en onurlu bir itiraf. Maziretlerin en kalitelisi. Ama bu özrü Allah kabul eder mi, etmez mi onu ahirette göreceğiz. Bu duygularla hepinizi sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sakın ola ki daha çocuktur o iğrenç sözüne. Siz katılmayın. Biz katıldık. Bugün faturaları ödemekte çok zorlanıyoruz. Çok pahalı. Ama siz fatura ödeyenlerden olmayın. Hem Allah'tan aferin alın. Hem de çocuklarınızdan teşekkür alın. Allah'ın selamı, bereket ve rahmet yüzünüz olsun. Kıymetli kardeşlerim.